Place. I'm stopped in now tonight. all my trace that made me wild When I don't need to be falling off and holding up Come on. Live life that touch more safely Safely between the pictures that we take And all the wisdom along the way Cause everybody's proved wrong So don't hesitate for too long That touch more safely, safely between us. stitches that we take and hold the wisdom along the way. 'Cause everybody's proved wrong, so who a day for two? 3, 2 ve 1 Sesli Meram 355 Karşı Radyo 227 19 Nisan 2022 Salı Bir meram, bir arzihal ve bir durum tahülü Şimdiki zamana ait seslenişler Ve şimdiden yarına çıkacak olan ahlar, vahlar ve türkler Siyasa merkezde bir alternatif ses verme gayreti Sesli Meram'ın kayıt kütüğü Karşı Radyo'da başlıyor Anarşi şimdi ve sonsuza kadar Deneyimlenmiş Pratiğe kavuşturulmuş, hayatın ekseni içerisinde var edilmiş olan pek çok yaraya dair kısa da olsa kesitler paylaşıyoruz. Geçtiğimiz hafta sonu Ermeniler, e, Ermeni presbiteryen ve apostolik kiliseleri için, e, protestanlar ve katolikler için e, Paskalya bayramıydı. Doğuş yolsusuydu, Türkçe karşılığı. E, Yahudiler için Pesah'tı, e, hamursuz bayramı. Ama dünya barışının pek de egemen olmadığı Biz zaman çarkının içerisinde olduğumuzun gerçekliğine de uyandığımız bir hafta sonuydu. Ee, Ukrayna'daki savaş 54. gününe girdi mesela. Türkiye'nin içerisinde var değilmiş olan yıkım ve birazdan işte anlatacağımız hikayenin içerisinde Ferhan Yılmaz'ın başına geçirilenler gibi, e, memleketin bu yanında var edenler gibi. HDP'yi terörize etme ve tam da sınırın dışında silahıyla mücadele eden, kendini öyle konumlandıran PKK'nin e, dolayısıyla PKK ile beraber Kuzey Irak Kürt yönetiminin varlığının içerisinde onamasıyla beraber bir yıkımın şekillendirildiği, yurtta savaş, cihanda savaşın biçimlendirildiği bir ülke gamı karşımıza çıkıyor. Her defasında giderek daha karanlığın, her defasında giderek daha betbilmeyin ortasına denk düştüğümüz bir ülke gerçekliği karşımıza çıkıyor. Kesintisiz kılınmış cerahat, bir cüret, iki iddet, üç nefret bahislerinin birlikteliğinden bir ucubelik sarmal bina ediliyor ve bunun adına ülke deniliyor. Böyle bir biçimsizlik hali içinde bir fasit döngüyü, her şeyin en bet, en feci örnekleri dahilinde hikaye edilen bir menzil güncel akılınıyor. Bir TV'ye sözünle kılacak kadar afa ki bir ceraat güncelliği var ediliyor. Her ne yana dönerseniz dönün sonun her dem çürümeye bağlanan bir muktedir aklının pratiği olan o fasit döngüyle var edilir. Bir ülke tarihinin hiç edilmesi nevleri arşınlanır ambean gün bir gün. Başamirli şülekasının AKP ile MHP birlikteliğinde kurduğu koalisyonun şu sahnede eğildiği tahakküm pratiklerinin doğrudan o ceraatle ilintili olduğunu görmek için alim olmaya da gerek yoktur zaten. Bir biçimde hayata kastın mütemadiyen devamlılığından bir yol, bir yön aramaya devam edenlerin ellerinde ülke tayyülü bariz bir çukur haline dönüştürülür. Yıkım tek sayıcı odaktır. Biteviye cerahat, biteviye bir siyasi aksiyon olarak yeniden ve yeniden imal olunandır. Bir asırlık o demokrasi deneyiminin kör topalı var edilemiş olan imecenin halk müştereğini var eden bir simyanın kökünün kazılması güncellenir. Bir asırda bir elin parmağından çok daha az atılıma ve buna karşı en az o kadar darbe, engelleme ve tehdit döngüsünün varlığına ve bizzat yıkıcılığına rehin edilmiş ola gelen yerde demokrasi lafı dahi geriye konulmaz. ve hiçbir bahisde gölgesi dahi söz konusu edilmez. Mutlak iktidar için rüyanın, tahakkümün ve afaki bir biçimde sınırlandırma bahislerinin gün yüzü bulduğu bir deney sahnesi esaslı bir hakikate dönüştürülür. Yolunda yordamın zehirlendiği, unutturulduğu yerde bir masalın ta kendisi gibi sürekli yeniden güncellenen vaazların kıyısında zorbalık mefhum bina edilir. Kesintisiz kılınabilen cerahat, hayatı bir oyun, bariz bir kurgu addeden muktedirin o pratiklerinde kuşatmayı günceller. Bir asırdır neden yerinde saymaya devam ediyor ülke? Bunun bariz kanıtları her güne içkin, cürümlerin demetler sonrası çıka gelen şiddet ve nefret pratiklerinde görünür kılınır. Ki o bahis... Pandemiyi de kullandı, ekonomik çöküşte kullandı. Şimdi başı sıkıştığımda bu ülkenin parasını Ayşegül Karakül kulakları sınlasın. Anlattıkları gibi işte sizin bizim paramızla bombalara yağdırıp işte Zab, Avaşin, Metina gibi bölgelerde işte diyelim ki hani 100 kişi kaldı, 150 kişi kaldı denilen PKK ile mücadele için harcanıyor. Har vurup harman savruluyor. O üst düzey bilmem ne öldürüldü. Bu üst düzey sözde komutan aşağı edildi. Dört asker öldü, e, dört asker yaralandı. Tabii ki sözleşmeli oldukları için hiçbirinden bayı açılmayacak Ama tırnak içerisinde o Kürt'le mücadeleyi artık globalleştiren ve kendi yaptırdıkları te, anket sonuçlarına göre mesela en son pazar günü bir tane yayınlandı. Uydur kaydır bir anket. %36'yı bulmuş e, AKP. %9'lara biraz zorluyor. Sekiz buçuklarda MHP. E, HDP'yi zaten dışlamışlar. Dokuz. Sekiz dokuz arası gösteriyor. İyi Parti işte sekiz Bilmem ne bilmem ne. CHP yüzde <gülüyor> yirmi. Falan yani. Bu bunca bunca çürümenin, bunca yıkımın ortasında siz hala bunları yiyebiliyor musunuz? deyip e, bize masallar anlatırken işte o yıkımları şekillendiriyorlar. E, bir bayram günü Hasake'de, Suriye topraklarının içerisindeki Hasake'de, Suriyelilerin Pam ee, Pam e, San'da ilinildiği, yani Kutsal Pazarlardan birisi, Hazreti İsa'nın e, Kudüs'e girdiği gün etkinliğini yapabilmek istedikleri günün ortasında e, kafalarına bombalar düşüyor Hasake bölgesindeki e, Süryani köylerinin önemli bir kısmına ve buraları da bombaladıklarına haber dahi vermiyorlar. Ya da bildirmeye ihtiyaç dahi duymuyorlar Çünkü Rusya'nın izin verdiği kadar at koşturuyorlar. Aynı pisliği Rusya-Ukrayna'da yaptığında savaşa karşıyız. Hayır falan deyip ortaya dökülenleri sahneye beklemek isteriz. Ki Ukrayna'yı da unutmayalım. Orada da 54 gündür bir pratik bir... Tahakküm pratiği devam ediyor. Ve maalesef ne konuşanı kaldı ne edeni kaldı. Mariupol düştü düşecek. Bir ufak bir fabrika kısmında direnişin var edildiğine dair Rus informasyonu var. Rus informasyonuna güvenmezseniz de zaten Mariupol'dan geriye hiçbir şey kalmadığını hazin bir biçimde bir masalsı kentin delik deşik yerle eksan edildiğini gördüğünüzde zaten bütün mavraların kesilmesi gerekiyor. Bütün devletler suçludur ama başımıza kesilmiş, aslan kesilmiş olan devletlerin var ettikleri. Yıkımlarında hiçbirinin hesabının verilemediğini bir kere daha yineleyelim. Bu çürümenin içerisinde hayat neyine düşer. Bunun meselesinin peşinden koşuyor Sesleram. BC ile Cubix ortak projeleri imza atıyor. BC Cubix ve DEX The Evolution parçasıyla başlamıştık. Spare Records'a yayınlanan ipilden. BC bu sefer Cubix'in yanına Lassi Ketch'in konuk ediyor Always Been You arkasında fishy. DMBV Digital'dan Brezilya'nın dijital müzik etiketinden Akvaral parçasıyla karşılar. Sometimes I'm lost inside a heartbreak Lost in the white noise, losing touch with what is real Noise, losing touch with what is real We found a light, a light in the dark Now I can see you, there's gold inside you sesli Meram karşı radyoda devam ediyor dediğimiz gibi her şey birbirine bağlanıyor geçtiğimiz haftanın önemli haberlerinden birisi Fethi Balaman'ın Mezopotamya Ajansı'ndaki haberidir bu arada Mezopotamya Ajansı da hedef kılınıyor ne Hikmetse Silivri Cezaevinde yaşamını yitiren Ferhan Yılmaz'ın abi Hikmet Yılmaz kardeşinin boğazında 20 santimlik ip izi olduğunu söyleyip talihesini iki gün kadar işkence yedilerek katledildiler Silivri Beşoğlu Leplib cezaevi kapalı cezaevinde 60 gardiyanın baskı ve işkence sınırlarında iki tutuklu yaşamını yitirir. Feren Yılmaz'ın cenazesi Silivri Devlet Hastanesi'nin alınan aile ile cenazeyi dün akşam saatlerinde geçtiğimiz hafta Batmanın kenare göğünde toprağa verir. Eee ön otopsi raporunu almak isteyen aileye yetkililer 6 ay sonra verilecekler. Otopsi raporunun kendisine verilmemesine tepki gösterir Rabi Yılmaz. Kardeşinin öldürüldüğünü ve cinayetin gizlenmeye çalışıldığını bilir. Cezaevi önünde onu karşılayacağımız gün cenazesini aldık der. Cezaevi dersinden bizi ilk önce fenalaştı ve kalp krizi geçirdi dedi. Haberi alır almaz aileden birkaç kişi uçakla İstanbul'a gittik gittiğimizde kardeşimi Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırmışlardı. Cezaevini tekrar aradık. Kalp krizi geçirdiğine inanmadığımızı söyledik. İki kişi yaşamını yitirdi. İkisi de aynı anda mı kalp krizi geçirdi. Bu kez bize hap alıp isyan ettiler dedi. Çelişkili bilgiler verdiler. 3-4 hap atmış ondan kriz geçirmiş dediler. Ağrı kesici almak için bile gardiyanlar revire girdi. Orada ağrı kesici alıp içip imza atıyorsun. Ya kardeşime topla hap verilmiş, al öl denilmiş ya da kardeşim iddia ettikleri gibi ölmemiş Tahliyesine iki gün kalan bir tutsak neden isyan çıkarsın? Doktor bana kardeşine ne olduysa içeride oldu der. Tahliyesine iki gün kalak katledilen Yılmaz'ın ölümünden üç gün önce de annesiyle ve Annesinin Yılmaz'a 400 lira para gönderdiğini belirtir abi Yılmaz. annem parayı EFT ile gönderdi. Para cezaevine gitmişti ama kardeşimin hesabına aktarılmamıştı. Sonraki gün tekrar anneme arayıp gelmedi hala dedi. O parayı kardeşimin hesabına bir direkt yatırmalılar. Dün de anneme kardeşimin cenazesi geldi der. Olayın üstünden geçtiğimiz hafta 3 gün bu haftayı da sayarsak e, hemen hemen bir hafta geçmiş olmasına rağmen tek bir açıklama yapılmıyor. Ve bunun işte tahkikatının yapıldığına dair bilgilendirmeyi ancak birinci haftanın içerisindeyken lütfedip bildiriyorlar. E, cezaevindeki yaşananlara ilişkin HDP ve CHP milletvekillerinin kendilerine ulaştığını ve olay ilişkin bilginin a, atlığını aktaran... Yılmaz arayan vekiller bizi de cezaevine almıyorlar diye bildirirler. Böyle bir ucubelik sanmanın içerisinde her nasılsa bilinçli bir halde canak aslında güncelerine geldi ortaya saçılır bir de Tutsak edilmiş insanların haklarının çalınabildiği ve her şekilde canlarına göz konulan bir yerin meselesi var ediliyor. Ferhan Yılmaz bu bağlamda mahpusta katledilen kaçıncı insandır? E, i̇şkence iddialarını sorgulamak bir yana hiçbir şey yokmuş gibi davranmaya kendilerini hak olarak gören bilen bize vatan o parti isimlerindeki Adalet kavramı neye yarar? Rahatsız işkence, sıfır tolerans diye cümleler. iddialı eylem planları, Kürt sorunu yoktur. Peki ile mücadele vardır. Derinle gelirken, ortaya bütünüyle topyekun bir soykırım tahilü olduğu kesinleştirilir ve bunda da kanıtları vardır. Tümden mariz bir fasit göngünün dahilinde yaşama düşürülen gölgelerinin kıyısında bir kere daha insan katledilir. Feren Yılmaz'ın, Ailesine burada da yazılmış olan tanıklıklar ve ifşaatlardan sonra tek satırda olsa yanıt verilmemiş olması da ayrı bir şey mi anlatmıyor? Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ATK'ye bildirilen ve raporda ise işkenceyi göz ardı etmesine ne buyruluyor? Daha kaç can, daha kaç katliam, daha kaç defasında işkenceye soruşturulmayacak olduğunun bilinmesi ve bunun göz ardı edilmesine nereye kadar mühimlenmesi söz konusu edilecek? soruşturulmayacak olmasının ve cezasızlığı bütünüyle cerrah dört bir kuşatırken yara kanamaya devam ederken çözümü biz nerede arayacağız? Nasıl yapacağız? Nasıl edeceğiz? Çözümü hepden önümden yana kuruluyor. Ki Ezidilerin Şengalinden Sincar'ına bu bölgesinde, işte Süryanilerin yaşadığı Haseke ve e, Ninova Ovası'nın kalanına, Kürtlerin var ettikleri ya da yaşadıkları Metinazap ve bu bölgenin, Avaşin, bu bölgenin tamamında sadece PKK yok orada. Mesela Kürdistan bölgesel yönetimi var. Ya da Kürdistan, Güney Kürdistan var. Ee, Güney Kürdistan'da o devletin buraya rehin edilip de var ettiği yıkım var. E bu içeride tutsak edilenlerin nedenli nedensiz katledilmesinin yolunun açılması var. Daha geçen gün e, Musa Eroğlu'nun yerlerde sürüklenmesi var. EDK Birleşenleri ve HDP İstanbul İl örgütünün 1 Mayıs'la ilgili açıklama yapmasına müdahale edilip işte gazetecilerin tartaklanması var edildiği bir etkinlik var. HDP'yi bilerek televizyon ediyorlar. Kazancı Yokuşu'nda gerçekleştirmek istedikleri 1 Mayıs teklorasyonuna polis müdahale ediyor. Eş Sözcüleri Esengül Demir, Cengiz Çiçek, Eş Başkan Ferhat Ençü, Birleşenlerimizin temsilcileri ve birçok arkadaşımız gözaltına alındı diye haber geliniyor. Televizyon kanalları yasa dışı terör örgütü militanlarının varlığından bahsediyor. Hangi ülkede, hangi adaletten, hangi doğruluktan, hangi nizamdan, hangi şereften, haktan, hukuktan ve yaranın ta kendisinden bahsedebilirsiniz. Ki önümüz 24 Nisan bize geçtiğimiz hafta sonu bayram tebrikleri. Aman çok şirinliniz, topikler yapardınız, paskale çötekleriniz çok güzel, o güzel, bu güzel diyenlerin ağızlarından salyalar saçıp sizi gide sizi falan deyip oraları söyleyemiyoruz maalesef. sözde diyet dedikleri yaramızın hakikate söz konusu iken ve bizim bizim gibi ötekileri, Süryanileri, Yahudileri bunlara ve pek çok kenarda kıyıda kaldığı zannedilenlere çatı olmuş ve Türkiye'de gerçekten söz edebilmenin meselesini ortaya koyun. HDP var ettikleri o yıkım göz önünde bulundurduğunuzda bu işte Ferhan Yılmaz'ından içeride tutsak edilip katledilmiş. Artık sayıyı sayamıyoruz, sayamıyoruz. Yıkımın karşısında hayat ne hale gelir. Düşündükçe dipsiz bir kuyu. Fishing Feathers MBB Digital'dan arkasına Focus Recording Snuff Bred Away Sesli Meram'dan karşılaştırıyor. Kesin de sıkılınmış ceraat, bir cüret, iki iddet, üç nefret demiştik. Ve bu bahislerin birlikteliğinden bir ucubelik sarmal bina ediliyor. Adana'da şimdi yeni ülke deniliyor. Feren Yılmaz bir ayın içinde canı alınan kaçıncı insandı. Her şeyden önce bunun yanıtı bilinmiyor. Ötekisine öteki olarak sanılana doğrudan var edilen her müdahale alkışlanırken, Türk'ün gücünün o yıkıcılıktan gayrisi olmadığı meydana çıkarken nasıl ilerler, nasıl yükselir gibi ülke. Bir biçimde insan hakları karnesinde kırıkların artık kalıcılaştığı bir menzilde daha yepyeni var edilmiş kürt siyasi öznelerinden HDP'ye yönelik baskılamalar vekil tartaklamaya, basın açıklaması yaptırtmamaya doğru güncellenmişken cinayetin akıbetini sorgulayacak bir makam kalmış mıdır? Erendam operasyon adlarının çeşitlendirilip daha bayır her yerde bir terörist havuna çıkıldığı iddiasındayken gerilla diye sıradan yurttaşlara verilen eza ceza söz konusuyken Hakikati kim nerede bildirecektir? Misal Batman'ın Kozlu ilçesine bağlı Timok köyünde askerler tarafından başına poset geçirilip de gözaltına alınıp dört gün sonra işkenceye maruz kalıp dört gün sonra serbest bırakılan Yahya Karabaş üçüncü gün, üçüncü defa gözaltına alınıyor. Daha sonra tabi tutsak ediliyor. Haberin hemen ardından tutsak edilip de cezaevine konulan ya Yahya Karabaş'ın ne suçu vardır kült olmaktan gayrı. Misal 2014'te İŞİD'in saldırdığı ezilik yendi Şengal'den Türkiye'ye sığınmış yahut da gizli örtük kanallarla getirilmiş kadınların dramına dair vekil Felek Nasuhca'nın bahsini ettiği hiçbir şeyde mi görülmez sorulmaz ve sorgulanmaz. Mecliste Ankara'ya kaçırılan ezirli kadınların olduğunu dile getirdikleri için AKP'li vekiller tarafından sözlü saldırı ve sataşmaya maruz kaldıklarını da dile getiren Felek Nasuhca Kaç ezidi kadın Ankara'dan çıkarıldı. Ankara'dan çıkıyorlar ama her gün Kürtlere yönelik operasyon. Gözaltı operasyonları yapan Ankara Emniyeti da işlere hiçbir şey yaptırmıyor. Ve rahat bir şekilde sınırdan geçip kaçırdıkları kadınları Ankara'da saklıyorlar ifadelerini kullanır. Her şeyi aleni, her şeyi ulu orta var edilirken bu sarmalda bir hayat söz konusu edilebilir mi? İşgal edilmiş Rojava, Kuzey Suriye topraklarında Tiltemir'in Tiltevil köyü ki bu da bahsettiğim gibi Asya bir ucu bombalanmışken biz hayat ne yana düşer bunca ağır diriden biraz sonra düşünür müydünüz bütünü ve birlikteliği bu bu şekilde var etmiş olan ülkenin Genelliğinde kesintisiz bir durum karşımıza çıkıyor idlib'te işgal edilmiş bölgelere işte para fabrik yapılar yapılmaya çalışılıyor işte e, Kagir ile beton arası gece kondular dikilmeye çalışılıyor. Efri'nde hala zeytin ağaçları sökülüp bir yandan sökülüp bir yandan yağma devam ediyor. Aynı şekilde Tiltemir ve Haseke bölgesinde saldırganlık sürüyor. Ve bunun yanında da işte dün, dün akşam üzerinden başlamış olan, pazar gecesinden başlamış olan bir Kürdistan bölgesel yönetimindeki saldırı sürekliliği ve hepsini topladığınızda genel bir soykırım şerahatinin yeniden yeniden yeniden biçimlendirildiğini görüyoruz bir asır öncesinin rövanşımı alınıyor, bir asırda var edilmiş olan yaralar yeterli görülmüyor mu ve bunun üstüne yenileri mi ekleniyor bunların yanıtlarını hiçbirini bilmiyoruz maalesef ki bilemiyoruz çünkü 1915'te Ermeni'nin sırtlandığı 1915'ten 19'a kadar Süryanin'in ile sırtlandığı Metriyen, Sayfo, Küçük Anadolu Kırım'ı, Pontus Rum felaketi, İzmir'de ve civarçı yerlerdeki Rum Kırımları ya da defetmeler, denize dökmeler. Bunların üstüne biriktirilmiş olan işte dersin tertelesinden tutun da Kürtlerin tamamen yok sayılmaya endeksendiği işte Doğu Anadolu'yu Türkleştirme projeleri ya da Doğu Anadolu ve Bakır Kürdistan'ın olduğu bütün bölgelerin tamamında buralara bir tahakküm edebilme, ee, Balkanlardan getirilenlerin tekeza Bakır Kürdistan'ını yerleştirmesi ve bir süre en hamleler bütün içerisinde sürekli bir darbe, sürekli bir yıkım, sürekli bir tahakküm etme içeriğinin şekillenirmesi ve bunların hiçbirinin fragman kılınmadığı, dahası kesintisiz kılınan bu cerahati de bir cüret, iki iddet ve üç nefret dediğimiz şeyi de sürekli yenileyen ve sürekli yenileyebildikçe kendine soluk alıp yeni rotalar oluşturan bir ülke gamı ee, hepsini toplayın hepsini denk getirin hepsini birleştirin büyük Türkiye'nin nasıl bir mezalimden ibaret olduğunu da karşınıza çıkartıyor ve tırnak içerisinde değil gerçekliğinde hayatın artık akışında olmadığını ...bir normalin bırakılmadığını da görüyoruz. Ve bu yıkımlarla beraber... ...bugün işte hani Taksim'de saldırılıyor. Yarın Allah vere... ...Diyarbakır'da ses edilecek. Mesela orada saldıracaklar. Yarın mecliste saldırmaya devam edecekler. Çünkü e, mecliste HDP'li vekiller... ...mesela fezlekiller... ...kapının ucunda bekliyor. Sevran güzelin pekekeli bir... ...işte gerilla... ...ya da terörist ya da herhangi bir şey... ...söyleyin fark etmez. Çünkü... Peki kendi hesap vereceği insanlar biz değiliz Kürt halkı Kürt halkının nesnelliği eğer ki peki ki olmasaydı bugün durum soykırıma ulaşır mıydı bunun sorularını soruyorlar mesela Batı'da yaşayanlar Batı'da yaşayan Kürt özneleri ve Kürt halkının içeriği bir devletimiz olmadığı için mi bunlar başımıza geri hayır aynı durum Ermenistan'ı köşeye sıkıştırmak isteyen büyük Türkiye'nin var ettiği o şekillendirmeden geliyor ki Ermenistan'da Peşinyan'a doğru hani Peşinyan'ın var ettiği o düzen yıkıcılığından sen nasıl bu düzenin emirleri haline geldin isyanına varmış olan dönüşümü daha doğrusu Rusya'nın, Azerbaycan'ın Türkiye'nin Amerika'nın satışının kıyısında aynı durum, aynı rol, aynı oyun bütün ile beraber açılamayan Türkiye'nin gerçekliği, 1915 karanlığının yeniden yeniden biçimlendirildiği bir sahnede bir hayata yer kalmıyor. Mesele de zaten o. Hayata yer bırakmamak, Kürt'ü tahakküm edebilmek, Ermeni'yi yok etmek, Süryani'yi susturmak, Rum'u def etmek, hepsini birleştirdiğinizde büyük ve yeni Türkiye diye bir tımarhane çıkıyor. Sinof of Love Songs Focus recordings. Arkasına Ekohan, Surface Tension, FX9 online müzikten yayınlanan EP'den gelecek. Bir sesli merhaba. <gülüyor> <Çok güzel. gülüyor> noktaları bir asırdır kaybedilen zemine dönüyoruz. Bay Kemal e, operasyonu destekleyen bir tweet atıyor. Mehmet'cimizin ayağına Allah taş değdirmesin falan filan. O şak tabanlı. Ebru, Ebru Günay da Avukat Ebru Günay HDP'nin parti sözcüsü. Erdoğan Kürt düşmanlığı üstünden tüm muhalefeti hizaya getirmek istiyor. Ve bu savaş ile tüm yaptıklarını meşruiyet sağlamaya çalışıyor. Muhalefet liderinin verdiği tepkiye bakar mısınız? Sizin Kürt sorununa çözümünüz bu mu diye soruyor. Ki Ahmet'i ziyaret etmesinin öneminden bahsedilmişti. Ahmet'i ziyaret edebilmesinin önemliliğinden bahisler açılmıştı ve maalesef kimse konuşmadı onu. E, demek ki bu işler ucundan kıyısından ancak bu kadar oluyor. Bu işler ancak böylesiyle var ediliyor. Ki keza e, Eren Keskin Türkiye'de insan hakları meselenin yani bugüne kadar ki Kürt'ün, Ermeni'nin, ötekileştirilenin, Roma'nın, onun, bunun, kadının, erkeğin, LGBT'nin başına getirdiğin her türlü feca e, Durum ne olursa olsun şartlar neyi gösterirse göstersin. insan hakları mücadelesi veren Eren Keskin'in örgüt üyeliği suçlamasıyla ergılandığı davran kapsamında verilen 6 yılı 3 ay hapis cezası istinaf mahkemesince i̇şte onan onanıyor. Bunun da sonucunda işte insan hakları mücadelesi mi verirsin? Vay efendim memlekette Kürt sorunu 24 Nisan'ı ilk defa anmak mı istersin? Karşılığı size tutsaklık olarak geri dönecektir diyen bir devlet var. Daha önce Hürmüz Diril Şimuni Diril'in anneleri Şimuni Diril katledip Hürmüz Diril'i kayıp kılan bir düzenin hesap vermesi gerekirken bize nelerle uğraştırıyorlar bir bayram ertesinde, bir bayram ertesinde yaşatılan Kırım'ın denkliği, ve hiçbiri fragman olmayan ve birazdan dinleyeceğiniz seslenişteki gibi bir kaybın ardından yakalan ağdı da Maryam Avedisya'nın Arsah bölgesinde Nagorno-Karabağ, Dağlık-Karabağ nasıl isterseniz öyle söyleyeyim unutturulanların. Bugün merelottu mesela Ermeniler için ölüleri yad etme günü, kayıpları yad etme, mezarlıklarda buluşma günüydü. Yağmurlu ve puslu bir havanın içerisinde, onlar da birazdan dinleyeceğiniz sesin içlerinde işte kayıplarını almak istiyorlar. Tabii ki Azeri devletin e, geri aldığı ve kendini ilhak ettiği topraklarda böyle bir şanslarının olmadığını yana yakla anlatıyorlar. <gülüyor> Oğurma gelesim, bana şu oğurtun kinemini öğretti. Ancavur neyin? Bayez kinem. İşte, işte yormadım. Sıksın. Hayasım ayım var. Habacımız hiç haklı Doğruluğundan şaşmayınca insanın içindeki basirette teplemek sizin ortaya çıkıyor. Nasıl bu hatalara düştün, nasıl bu insanlık bu bir kere daha böyle sınavların içerisine düştü meseleni karşımıza çıkartıyor. Bir fragman değil, anlatılan ve bahsettiğimiz her şey hiçbiri bala değil. Bu ülkenin, bu ülke eliyle kotor olan şiddet ve ötekileştirme pratiklerinin vardığı boyutu bildiriyor. İçte, dışta ve her yerde apaçık bir halde ayrımcılığın bu toprağın kökünden de olunsa ona karşı var nefret etmeler, dayazma ve baskı unsurlarının yamacında hayat elden avuçtan çalınmak istenir. Bir teviye sözünü açar kılacak bir cerahat güncellerinin dört yanında <gülüyor> hemen her anlamda. Bu kadar açık böyle afaki bir cürüm sarmalında Kürt sorununun tıpkı memleketin sabit kıldığı her bir öteki adliyeti için var ettiği sorunlar gibi güncellene geldiği yerde... Huzur, güven ve müştelik bir yaşam için hakların tanzimi ne zaman söz konusu edilecektir herhangi bir zaman? Anlatmaya, aksettirmeye çalıştığımız şey güncellik içinde daha fazla yer bulan ve büyük bir kikafoniyle örtbas edilmeye çalışılan yoktur, yapılmamıştır, hiç ama hiçbir biçimde öngörülememiştir denilen suçun yinelenen halleridir. İlkarında yollara döşenirken, sebat edilmiş nefret kim ve yıkıma yol verirken bir kere daha insanın insana ettiği zulümle memleket yenileniyor. Yenilendiği söylenen şeyle, bütünüyle birlikte bir yaşam iradesinin kökü kazılmaya çalışılıyor. Bir asrın üstünde bir zaman dilimi dahilinde o kimliksizleştirme, şu tahakküme rehin etme, beriki insansızlaştırma, kırımdan işkencelere uzanan bir secere karşımıza çıkarken çözümsüzlük yeniden hal yola kuruluyor. Bu kadar ağır badirenin ortasında sanki her şey normalmiş gibi yapılıyor. Hala inanabiliyor musunuz? Hala güvenebiliyor musunuz? Hala insanlığı bunca afaki yaralayan, eksilten ve çürülten bir mekanizmanın bir yeni ülkeyi var edebileceğine dair umut taşıyor musunuz? Düşünür müydünüz? Sahiden de bu karanlık girdaplar hiçbir yere çıkmayacak acıdan ve elemden gayrı. Şimdi sayiden anlıyor musunuz? Sesli Merem karşı radyonun bize sunduğu bir ihtimaldi. Anlattığımız şeyler bir can sıkıntısından değil gerçekliği ve bu büyük kafonun içerisinde devletin bize susun Şşş dediği şeyin hakikatiydi. O her susun dedikten sonra bir acıya dönüşüyor memleket. 355. sesli meram, 227. defa karşı radyodan sesleniş nihayetleniyor bir kere daha. sesmeram.tamlar.com, diyuz çizgi karşı radyo.com, SoundCloud ve Spotify hesaplarında ekibimizin Silkworm. Görüşünceye kadar 23,5 bin saat. <Gülüyor> <Gülüyor>